Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Çelenk ben, programcınız Hariçten Sanat programıyla karşınızdayım. Birkaç duyuru, birkaç açık çağrı paylaşmak istiyorum programın girişinde. Ama gezegenden kültür sanat haberleri getiren programınız Hariçten Sanat ...bir süredir Birleşik Arap Emirliklerine odaklanıyordu. Geçtiğimiz programları Açık Radyo'nun web sitesinden... ...Harişten Sanat Programı'nın kayıt arşivinden takip edebilirsiniz. İlk kez Mart ayında gitme imkanı bulduğum Birleşik Arap Emirliklerinde... Dubai Sanat Haftası'nı ve Dubai Sanat Fuarını... ...hatta oradaki e, Camil Sanat Merkezi'ni ele alan bir program yaptım. Bir diğer programda Birleşik Arap Emirliklerini yükselmekte olan... Uluslararası müzelerin zincir yeni şubelerini açtıkları Guggenheim gibi, Louvre gibi ya da sadece müzelerin de değil üniversite ya da eğitim kurumlarının da Sorbon Üniversitesi gibi yeni şubelerini açtıkları Abu Dabiden haberler getirmiştim. Louvre Abu Dabi Müzesi'ne de odaklanan bir yaklaşım içerisindeydim ama Birleşik Arap Emirliklerine asıl gitme vesilem beni en çok heyecanlandıran, Güncel sanat profesyonellerinin e, yeni yapıtlar, sanata yeni bakış açıları, yenilikçi tümler görmek üzere iki yılda bir buluştukları yer Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şarika yani Sharjah Biyeneli olarak adlandırılan Sharjah Sanat Vakfı tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen güncel sanat girişimi. Türkiye'den Semiha Berksoy'u. ...görecek olmak, onun yapıtlarıyla daha doğrusu karşılaşacak olmak da bana heyecan veriyordu. Ve en önemlisi de Dubai'yi sonradan kurulan e, günümüzde postmodern ya da güncel e, mimari, özellikle plazalar, yapay vahalar göktelenlerle bezeli ve çok da yerli insanı bulamadığınız hemen herkesin dünyanın dört bir tarafından göçmen işçi olarak ya da expat dediğimiz beyaz yakalı çalışanlar olarak yaşayıp deneyimlediği bir kent. Abu Dabi'de çölde star mimarların kendi imzalarını attığı oldukça suni, sonradan üretilmiş, iddialı büyük yaşam alanları ya da yapılı çevreye açık bir yer. Oysa şarika bu anlamda hala e, Arap coğrafyasının, e, Birleşik Arap Emirliklerinin, o emirliklerin eski dönem mimari yapısını, kent dokusunu büyük ölçüde koruyan yerel halkın yaşamaya devam ettiği, Bu anlamda oldukça geleneksel olarak da yaşamın sürdüğü, geleneğin, göreneğin, tarihin hala izini, dokusunu hissettiğiniz bir yer. İşte Şarika'daki yani Sharjah Bienali'nde bu kentsel dokuyla iç içe geçen bir yapıya sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Bienal'den daha sonra kurulan çünkü önce Bienal başladı. Hemen hemen İstanbul Bienali ile akran sayabileceğimiz bir Bienal bu 14.'cusu düzenlendiğine göre. Eylül ayında İstanbul Bienali'nin de 16.'sına şahitlik edeceğiz. Eee kurulduktan sonra bir hukuki yapı, bir tüzel kişiliğe de ihtiyaç duyulduğu için ya da BNL'nin ötesine geçen başka faaliyetlere de imza atmak amacıyla kurulan bir vakıf var. Sharjah Art Foundation, Sharjah Sanat Vakfı. İşte onun tarafından düzenleniyor. Başında aynı zamanda küratör ve sanatçı Ünvanı da taşıyan e, oranın emiri e, ailelerinden birinden gelen yani bir tür asalet e, de taşıyan öyle bir ünvan da taşıyan e, bir isim var. Uluslararası çevrelerle de çok güçlü bağlantısı olan genç henüz 40 yaşında değil ama e, uluslararası bağlantılarıyla çok güçlü. Hor Al-Kasimi, Şarja Sanat Vakfı'nın da Biennial'in de direktörlüğünü yapıyor. Geçmiş yıllarda sadece hatırlatmak adına Biennial'in direktörlüğünü Jacques Persikian adlı Filistin'le de bağı olan e, başka bir önemli küratörün yaptığını hatta 2010'lu yılların başında Biennial'in sansürle e, ...lekelendiğini, Jacques Persecret'in... ...bu vesileyle bu yüzden... ...görevden alındığını ve... ...Biennale'nin çokça çalkalandığını söylemek mümkün... ...halbuki ilk kurulduğu dönemlerde... E, ...Birleşik Arap Emirliklerine... ...gitmek için... ...uluslararası sanat çevrelerine... ...heyecan veren bir Biennale'di... ...sonradan Horan tekrar direkt... ...yani direktörlüğü ele almasıyla... ...tekrar Biennale'nin prestijini... ...yerleştirdiğini ve... E, Rüştünü ispat etmiş yenilikçi uluslararası bağlantıları güçlü sergi deneyimi yüksek külatörleri davet ederek şarjı bienalini tekrar uluslararası sanat takvimine e, soktuğunu söylemek mümkün. Nitekim sürmekte olan 14. Bienal'de üçlü bir külatöryel ekip ve uluslararası e, külatörün imzasını görüyoruz. Zoe Bat, Ömer Halif ve Claire Tunkins. Bunların farklı coğrafyalarla bağlantıları var. Omer Halif adından da anlayacağınız üzere Orta e, Doğu ya da Müslüman coğrafyası kökenli gibi tınlayabilir. Mısır kökenli. Uzun yıllar İngiltere'de yaşadıktan sonra Amerika'daki müzelerde Chicago'da örneğin çalışmış bir isim. E, diğer iki isim de e, Güneydoğu Asya coğrafyasıyla da Amerika coğrafyasıyla da Avrupa'ya da yakın bağları olan küratörler. Bu üç isim Zoe Bat, Omer Halif Alif ve Claire Tankuns iş birliği içinde BNL'in kavramsal çerçevesini geliştirmekle birlikte yani uh, "Living the echo chamber yankı odasından çıkmak başlığını taşıyan BNL'in bu kavramsal çerçevesini bu başlığını birlikte geliştirmekle birlikte alt başlıklarda kendi kavramsal alt çerçevelerini çizip kendi külatölyel metinlerini yaratıp 3 farklı mekanda kendi küçük sergilerini bağımsız olarak kurgulamışlar. Yani 3 ana mekanda üçer küratörün üç ayrı sergisi varsa 9 ayrı mikro sergi gezmek Söz konusu biraz karışık biliyorum. Aynı zamanda e, birkaç tane de özellikle şehir dışında arabayla gitmenizi icap ettiren kent merkezinden kolay ulaşılamayan proje mekanları var. Biri bir fabrika bir buz üretimi fabrikası kalba. Diğeri ise bir anaokulu kalbada yine. E, bu ikisinde daha küçük ölçekli sergiler ya da adeta proje mekanları var diyebiliriz. Ulaşmak maalesef çok da kolay değil. Burada başka bir e, pratik e, benimsemişler şüphesiz ki. Şimdi gelelim Şarika Bienal'inde neler e, gördük, nasıl bir Bienal yapısı var biraz bunu paylaşmak istiyorum. Ama ondan önce Şarja Sanat Vakfı'ndan bahsettim. Niye Şarja Sanat Vakfı var? Tabii ki Bienali daha iyi yönetmek, ona bir kurumsallık da kazandırmak adına kurulmuş bir vakıf. Bunu söylemek gerekir. Hoor Kasimi bunun da yöneticiliğini yapıyor. 2009 yılından beri faaliyette. Oysa Şarja Bienali 93 yılında başlamıştı. Üstelik de Şarja gibi, Şarika gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü büyük kenti özellikle sanata kültüre ve e, tarihi mi, mirası ve mimari kültürü mimari mirası korumasıyla ön plana çıkmaya çalışıyor. 20'den fazla müzeye 20'den fazla müze ev sahipliği yapıyor. E, 98 yılında Arap Kültür Başkenti seçildi, UNESCO tarafından Dünya Kitap Başkenti seçildi. 2019 yılında bu tarz ünvanları var. Sharjah Sanat Vakfı, BNL düzenlemenin ötesinde kentte hem vakıf bünyesinde hem müzelerde hem başka yerlerde çok sayıda proje yapıyor. Bunlardan biri de Rain Room. Şarikaya yolunuz düşerse daha önce dünyanın başka yerlerinde görme fırsatı bulmadıysanız Rain Room'a gidip ıslanmamaya çalışabilirsiniz. Adı üstünde Yağmur Odası Biraz önce de Echo Chamber'dan yani yankı odasından bahsetmiştim yine bir oda yapısı. Londra çıkışlı Uluslararası Sanatçı inisiyatifi Random International'ın imzasını taşıyor. Bir çöl iklimine sahip olduğunu söylemem tabii ki e, şaşırtıcı olmayacak şarikada. Rain Room ise burayı tamamen bir sulak sulak araziye dönüşüyor. Adeta sanat aracılığıyla bir vaha yaratıyor. ...üstelik ki işte Dubai'de, Abu Dabi'de alışkın olduğumuz gibi yapay bir vaha. Devasa, betonarme bir yapının içine giriyorsunuz. Böyle modernist, minimalist, dikdörtgen bir prizma içinde ışık, ses, gölge elbette ama esasen yağmur sayesinde, su sayesinde bütün bunlar sağlanıyor. Bir e, tür sensör düzeneğiyle siz Gerçekten bir şelalenin altına ya da bir duşun, devasa bir duşun içine giriyorsunuz. Ama adımlarınızı attıkça sensörler sayesinde su sizin, sadece sizin kapladığınız alan kadar bir bölgede tamamen kapanı veriyor. Siz ancak kolunuzu sağa sola, yani kendi bedeninizin kapladığı alanın dışına biraz taşırsınız ya da ayağınızı ufak yağmur damlaları görüyorsunuz. Halbuki etrafınız dört bir yan Büyük bir sağanak yağmur altında adeta bir şelalenin içindesiniz ee, oldukça yüksek teknoloji kullandığını söyleyebilirim ve deneyim olarak yarattığı atmosfer itibariyle de oldukça popüler bir mekan Şarjı'ya gitmişken iken Şarjı Sanat Vakfı'nın düzenlediği e, bu yere de Sürekli de kurgulamak istemişler tek seferlik yapmamışlar başka yerlerde belli sürelerde e, sergileniyordu izleyiciyle buluşan bir yer Rain Room kent içinde tabelalarla yönlendirmesi dahi var. Biyener mekanlarından biraz ayrıksı bir yerde kendi başına bir proje mekanı olarak e, yine Şarika Sanat Vakfı tarafından korunan bir mekan olduğunu vurgulayalım. Peki şarika bir yerlerinde neler var? Biraz da onlara değinmek istiyorum. Öncelikle Leaving the Echo Chamber ne demek? Yankı odasından çıkmak. Yankı odası günümüz kültürü ya da politik sistemleri içinde de çok sıklıkla tartıştığımız bir kavram. Müzikte de kullanılıyor, politikada da kullanılıyor. Özetle basitleştirerek anlatmaya çalışırsam bir sesin sürekli olarak yankılanmaya devam edebildiği, ettiği kapalı bir ortam. Ama mecazi olarak bunu kapalı bir düşünce sistemi bir tür kapalı devre ekosistem olarak da değerlendirmeniz mümkün. Yani siz bir şeyler söylüyorsunuz. Sizinle aynı düşünceye sahip aynı kültürden, aynı arka plandan gelen insanlar ya da birbirinizi karşılıklı olarak referans verdiğiniz birbirinize mütemadiyen onayladığınız birbirinize güzelleme yaptığınız bir ortam gibi düşünün. Mesela günümüzde Ee, ...sosyal ağlar, sosyal medya tam olarak böyle bir mekanizma olarak yani bir yankı odası olarak görünüyor. Niye? Siz zaten sevdiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız, sizin gibi düşünen insanları takipçiniz olarak alıyorsunuz... ...ya da kendi ağınıza davet ediyorsunuz. Siz bir şey paylaşıyorsunuz, onlar beğeniyor, onaylıyor, yorum yazıyor. Onlar bir şey paylaşıyor, siz beğeniyorsunuz, onaylıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Nadiren ya da nüanslarda ancak e, fikir ayrılıkları... Ortaya çıkıyor sonra da herhangi bir seçim sonucu ya da sizin beklemediğiniz bir eğilimle karşılaştığınız bir sonuçla karşılaştığınız zaman şoke oluyorsunuz çünkü yine sizin gibi düşünenlerle aynı akvaryumda yüzüyorsunuz aynı ekosistemi aynı yankı odasını paylaşıp aynı seslerin sürekli yankılanmaya devam ettiği bir ortamdasınız peki bundan çıkmak mümkün mü bundan kaçmak mümkün mü ya da nasıl? İşte sanat yoluyla Living the Echo Chamber bir küratörler tam da bunu araştırıyorlar. Olanakları araştırıyorlar. Sanat üretiminin amacı nedir? Sağlayabileceği yeni olanaklar nedir? Adeta tekel haline gelen kaynaklar, giderek kurgu sallaşmaya başlayan, yeniden yazılan, hakikat ötesine geçen tarih anlayışı ve güncel politika, ee, toplumsal ahenk, ya da farklılaşma sınırlar ya da inançların birileri tarafından politik kültürel sosyal sistemler tarafından dikte edildiği bir ortamda sanat yeni ne söyleyebilir. Bunu hem sergilerdeki işler vesilesiyle görüyoruz, hem de başta meşhur March Meeting Bienalin Mart ayında düzenlediği March Meeting'deki işte akademisyenlerin, sanatçıların, küratörlerin konuşmaları, hem de Bienal sırasındaki film programı, paneller, performanslar, bütün bunları görmek için vesileler. Küratörler ise Hazirana kadar devam edecek bu Bienal kapsamında. ...tam olarak 10 Haziran 2019'a kadar devam ediyor. 7 Mart'ta başladı. Şarika Biyeneli, şarja Biyeneli. Bunun etrafında sergiler tabii oluşturuyorlar... ...kendi alt başlıklarıyla. Bakayım, örneğin size söylemek istiyorum bu başlıkları da. Zoi Bat, Journey Beyond the Arrow diye bir bölüm e, yapıyor. Üç ayrı mekanda, üç ayrı sergi. Ömer Halif, Making New Time... Adlı bir sergi yapıyor. Claire Tenkins'e Look For Me All Around You adlı bir alt başlıkta 80 sanatçı bunların bir kısmı hayatta değil bir kısmı çok genç sanatçılar bir kısmı çok meşhur sanatçılar dünyanın dört bir tarafından geliyor. Ve bu 80 sanatçı 60 tane Biennial'in sipariş ettiği daha önce hiç görmemiş yepyeni. Yeni yapıt bir kısmı da mekana özgü ya da bağlama özgü yapıtlar ortaya koymuş durumdalar. Çok büyük ölçekli kamusal alan projeleri de var. Örneğin sıklıkla beni şaşırtan bir şey oldu. Bu meydanlarda akşamları seyredebileceğiniz bir nevi açık hava sinemasına dönüşen projeksiyonlar, video yerleştirmeleri ya da Barkovizyon gibi yeni medya yerleştirmeleriyle karşılaştım. Demek ki geceleri de Biennial'in gezilmesini istiyorlar. Ben maalesef... Gündüz gezdim dolayısıyla onların çoğu çalışmıyordu hem kamusal alandaki hem bir takım avlulardaki ama bu dikkatimi çekti başka bir enallerde bu kadar sık karşılaşmadığım bir şeydi havanın mevsimin de etkisi olabilir belki özellikle yaz aylarında akşamları çıkmak hava daha serinken gezmek dolayısıyla gece gözüyle görülebilecek işlere de özel bir alan açmak planlanmıştı diye düşündüm mekanlar nereler onlara bakalım isterim Birbirine hepsi yürüme mesafesi olan, hepsi meydanlara konumlanmış mekanlar. El Mureja Meydanı, asıl Biennial'in merkezde olduğunu söyleyebileceğim yerler. Burada küçük küçük bahçeler, avlular, açık hava sinemaları, kapalı sergi mekanları... ...hepsi böyle oda oda, bölüm bölüm, açık hava, kapalı mekan, iç içe geçmiş koridorlardan ulaşabiliyorsunuz. Bir sanat meydanı var, Art Square... Orada yine odalar, küçük müzelerin içine giriyorsunuz. Bir de kaligrafi square, kaligrafi meydanı var ana mekan olarak diyebileceğim. Burada da avlular, teraslar, bahçeler, küçük odalar, sarnıçlar gibi mekanlarda bir enerji görebiliyorsunuz. Bir de sanatçı stüdyoların olduğu şehir dışında daha önce telaffuz etmediğim Al Hamriya atölyeleri var. Burası sanat, farklı sanatçıların atölyelerini bir araya getiren bir yer. E, Uluslararası bir bienal farklı coğrafyalardan sanatçılar var. Şüphesiz Ortadoğu'lu çok sanatçı var. Ama küratörlerin ilgi alanı olduğunu tahmin ettiğim Güneydoğu Asyalı, örneğin Malezyalı, Endonezyalı sanatçılar da çok var ya da Uzakdoğulu. E, Türkiye'den ise sadece Semiya Berksoy adlı ilk opera sanatçımız olarak da benimsediğimiz e, sanatçının e, müzedeki e, yapıtları var. Ağırlıklı olarak resimlerden oluşuyorlar. E, Ömer Halif Fin küratörlüğünü yaptığı bölüm için davet edilmiş Semiha Berksoy'un çalışmaları. Galerisiyle de bir işbirliği yapıp onlardan da bir destek alınmış. Tabii ki e, Zeliha Berksoy yani Semiha Berksoy'un bütün külliyatına, arşivine hakim ve onunla ilgili çok Önemli misyonlara e, Misyonları başarıyla yürüten Zeniha Berksoy'dan da danışmanlık e, Alınmış ve ondan da yardım alınmış e, Making New Time başlığı altında e, Ömer Halif'in bölümü e, Bir yanının Tabii ki genel temasına cevap veren bir yanı var Siyasi gündemi, aktivizmi Zekice gözlemleri Teşvik eden sanatçıların e, işlerine yer verirken aynı zamanda Materyal kültür olarak Aldandırdığımız e, alana da e, Göz kırpan e, bir yanı var. Fakat müzede, Şarja Sanat Müzesi'ndeki bölümünde Artsquare'de e ki bölümde çok başarılı bir seçki yapmış. Amar'ın yaptığı üç serginin içindeki en başarılısı bence buydu. Orada modern dönemden, çağdaş döneme geçerken çoğu maalesef aramızda olmayan sanatçıların resim ağırlıklı, sanat tarihsel diyebileceğim yapıtlarından referanslar vermiş Ve bunu çok güçlü yapmış özellikle de batı dışı modernlikler anlayışı ya da bizim hep alışkın olduğumuz literatüre geçen sanat tarihi okumalarına yenilik açabilecek ayrıksı bireysel bazen otodidakt sanatçıların işlerine yer veriyor örneğin Ömer Halif'in sıklıkla çalıştığı bir sanatçı olan Marvan'la Semia Berksoy iki ayrı odada ama yan yana birbirlerine göz kırpıyorlar. Kendi özgün biricik e, bağımsız e, ve cesur o anlamda direnişi de güçlü özgün pratikleri çerçevesinde. Örneğin Semia Berksoy'un kendi annesiyle olan ilişkisine bir kadın olarak dünyaya bakışına dair resimleri de var. Kendi kızına ithaf etti. Kendi hamilelik dönemine ithaf ettiği bir çalışma da var. Ya da Türkiye sanat ortamındaki diğer entelektüellerle, müzikle, opera ile, kostümle, dekorla olan ilişkisine tamamen bağımsız bir şekilde ele aldı. Hayatla yaşamını iç içe geçirdi ve bir bütünlüklü olarak ele aldığı yapıtlarından bir seçki var. E, çoğunu e, daha önce görme fırsatım olmuştu. Hatta İstanbul Modern'de çalıştığım dönemde bir kısmını sergileme fırsatım da olmuştu. Ama orada böyle bir sergi kapsamında küratöryel çerçeveye çok... İyi oturduğunu yani yankı odasının dışına sanat pratiğiyle hayatta duruşuyla çıkan bir sanatçıya yer vermesiyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Biyenel'de dikkat çeken çok fazla iş var ama birkaç isim anmak istiyorum ben sadece vaktimin geri kalanını da çünkü e, yapmak istediğim açık çağrılara ayırmak niyetindeyim. İlki Ermeni kökenli yine e, Kuzey Afrika Orta Doğu coğrafyasını yakından tanıdığı önemli bir isim Hrari Sarkisyan adlı sanatçı bu sanatçının... Çalışması Biennial'in ilk ana mekanı olarak tarafsız ettiğim Almrejia meydanında e, ki bir nevi hanın farklı odalarındaydı. Bir e, video odası olarak değerlendirebileceğim bir karanlık oda vardı. Objelere yer veren bir bölüm de vardı. Avluda da ufak tefek buna dair izler vardı ve bence çok güçlü bir çalışmaydı. Soyu tükenen Mısır kuşları artık antik olarak nitelendirecek Mısır, Mısır kuşlarının üç boyutlu e, teknolojiyi kullanarak başlarının kafa taslarını e, yapmıştı tekrar maalesef 89 yılında e, soyu tükenmiş nesi tükenmiş bir kuş türünden bahsediyoruz e, 2002'de her kadar Suriye'de tekrar görülseler bu kuşların savaşla olan ilişkisi bu kuşların özgürlükle sınırla kültürel diyalogla olan ilişkisi mecazi anlamda da real anlamda da çok iyi bir şekilde şiirsel bir şekilde işlenmişti. Kuş bakışı uçuşa yer verilen ve Türkiye'yi de ilgilendiren çünkü Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya da güneydeki Yunan adasıyla yani eee Kaşla Meis adası arasında gidip gelen bir video da çekmişti. Mutlaka görülmesi gerekir. Hırar Sarkisyanı radara alabilirsiniz. E, hafıza, özgürlük, mobilite, erişim, nesil, diyalog, mesafe, yol üzerine kültürel diyalog üzerine çok şiirsel bir Çalışma. Bir diğer gündeme getirmek istediğim sanatçı ise Irak kökenli İstanbul Biennallerinden de iyi hatırlayacağınız Amerika'da yaşayan Michael Rakowitz yine Omer Halif'in sergisinden fakat bambaşka bir e, mekanda yanlış hatırlamıyorsam kaligrafi square ya da art square'da e, yer alıyor çalışması bu bir video bir video yerleştirme. 2017 tarihli ve Ömer Halil Finch, Chicago Sanat Müzesi'ndeyken sanatçıyla birlikte ürettiği bir prodüksiyon, The Ballet of Special Ops Cody. 2005 yılında Iraklı askerler Amerikan işgali döneminden bahsediyoruz şüphesiz. John Adam isimli Amerikan askerini esir ettiklerini bir fotoğrafla basına Servis ediyorlar. Yani bir Amerikan askeri elimizde diyor Iraklı askerler böylece hapiste tutulan ya da rehin tutulan kendi e, Iraklı askerlerini e, esirlerin serbest bırakılmasını istiyorlar. Fakat ortaya çıkıyor ki bu bahsettiğim tamamen gerçektir bu arada. Bu John Edim aslında şişme bir asker. Hani G.I. Joe dediğimiz özellikle bir oyuncak yani bu hani babası askerde olan Amerikan askerlerinin ailelerinde çocuğu oyalasın diye özel olarak yapılmış e, siyahi bir asker. İşte bu askere e, hikayesini bir asker oyuncağıyla bu sefer e, yer veriyor e, ve Chicago Oriental Institute'da Doğu Enstitüsü'nde onu bir müzenin içindeki Mezopotamya'dan getirilmiş diğer ...objelerle, artifeklerle, özellikle figür ve figürinlerle ...diğer kişilerin yani oyuncak asker gibi figürinlerle bir diyaloğa sokuyor. Stop motion da kullanılıyor. Müthiş bir müzik alanında bir işbirliği var. Bir balat çünkü, bir ağıt adeta. Ve e, politik olarak çok güçlü bir yapı. The Belt of Special Ops Cody adlı video işi. Bunu da görmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Yolunuz Birleşik Arap Emirliklerine düşerse, hatta keşke düşse, 14. şarja bienerini görebilirsiniz. Hazirana kadar devam ediyor. 10 Hazirana kadar vaktiniz var. Yoksa bir sonraki için 2 yıl beklemeniz gerekecek. Birkaç tane... Küçük duyuru da yapmak istiyorum demiştim. Çok fazla vaktim kalmadı. Sadece birini yapayım o zaman. ICI tarafından, Independent Curators International tarafından bir açık çağrı çıkıldı. Türkiye'den de genç ve yükselmekte olan küratörlerin başlı, başvurabileceği. Yeni Zelanda'da bir haftalık 29 Temmuz'a 4 Ağustos arasında devam edecek bir küratöryal araştırma. Ve gelişim programı, profesyonel gelişim programı, küratörler başka küratörlerle birlikte çeşitli konseptler, e, sergi yapımı, kamusal programlar ve küratörler modeller üzerine tartışıp çalışıp bu konunun üstatlarından çeşitli seminerler alırken bir taraftan da Yeni Zelanda'daki Art Space Aotearoa işbirliğiyle Yeni Zelanda'nın e, sanat ortamını Özellikle Auckland'ın sanat ortamını keşfetme fırsatı bulacaklar. Ee, çok da kolay bir başvurusu var. 250 kelimelik bir biyografi, 500 kelimelik bir e, amaç mektubu e, ve de 300 kelimelik de Yeni bir küratöryel projeyle ilgili bilgiyle 20 Mayıs'a kadar başvurabilirsiniz. Belki de hayatınızda ilk kez Yeni Zelanda'ya üstelik de profesyonel gelişiminize öğrenmenize katkı sunabilecek. Aynı zamanda yeni bağlantılar geliştirmenize de yardımcı olabilecek bir programla 29 Temmuz 4 Ağustos arasında Yeni Zelanda'ya siz de gidebilirsiniz diyelim. Ayrıntılar için ICI web sitesine gidebilirsiniz. Independent Curators International Yeni Zelanda derseniz bunun hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sorularınız için monikamonica Monica diye yazılıyor at curatorsinternational gibi inetl.org Bu haftalık Açık Radyodaki Harik'ten Sanat programına son vereyim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harik'ten Sanat gezegenden kültür sanat haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfa